Şakkı kamer mucizesine dairdir. On dokuzuncu ve otuz birinci sözlerin zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarbeti saat ve inşak al kamer. Wuin yaraw ayyet ve yiqolu sihrum müstemir. Kamer gibi parlak bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatu ve selam olan ı kameri evhamı faside ile inhisafa uğratmak isteyen filozoflar ve onların muhakemesiz mukallitleri diyorlar ki eğer inşika'u kamer vuku bulsaydı umum âleme malum olurdu bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi elcevab inşika'u kamer dava-i nübüvvete delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede vakti gaflette ani olarak gösterildiğinden hem ihtilaf-ı metâli ve sis ve bulut gibi rü'yetmani esbabın vücudu ile beraber o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarasudat-ı semaviye pek az olduğundan bütün etrafı alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Şakkı kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik 5 noktayı dinle. Birinci nokta o zaman o zemindeki küffarın gayet şedid derecede inatları tarihen malum ve meşhur olduğu halde Kur'an-ı Hakimin "Wan şakka'l-kamer" demesiyle şu vak'ayı umum âleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin tekzibine yani ihbar ettiği şu vakaanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise o küffarca kat'î ve vâkî bir hadise olmasa idi, şu sözü serrişte ederek, gayet dehşetli bir tekzibe ve peygamberin iptal davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki, şu vak'aya dair siyer ve tarih, o vak'a ile münasebettar küffarın, adem-i dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız, وَيَقُولُوا سِحْرٌ müstemir ayetinin beyan ettiği gibi, tarihçe menkul olan şudur ki, o hadiseyi gören küffar, sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sair taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse, hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin, Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki, böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar, fahri alem aleyhissalatu vesselam hakkında, haşa, yetim-i Ebu Talib'in sihri, Semaya da tesir etti dediler. İkinci nokta, Sa'dı Taftazani gibi E'azımu Muhakkiki'nin ekseri demişler ki, İnşika'ı Kamer, parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarakat Ahmediyeden Aleyhissalatu vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip adasının vücudu gibi tevatürle vücudu katidir demişler. İşte böyle gayet kat'î ve şuhudi mesailde teşkikatı vehmiye yapmak, akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kâfîdir. Alboki şakkı kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta mucize dava yeni büvetin ispatı için münkirleri ikna etmek içindir, icbar etmek için değildir. Öyleyse dava yeni büveti işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek Hakimizül Celal'in hikmetine münafî olduğu gibi sırlı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak, sırlı teklif iktiza ediyor. Eğer Fatir Hakim ı kameri feylesofların hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi o vakit sair hadisat-ı semaviye gibi, ya dava-i delil olmazdı ve Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam hususiyeti kalmazdı veyahut bedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki, aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek, Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir-i Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp, Sırlı teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani hem gece hem vakti gaflet hem ihtilaf-ı metali ve sis ve bulut gibi sair mevani perde ederek umum âleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta Şu hadise gece vakti herkes gaflette iken ani bir surette vuku bulduğundan etrafı âlemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haberi vahid ile tarihlere bâkî bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda Kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş. İlavesi ise ehli tahkik reddetmişler. Şu mucize-i Bahire'yi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit, cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi, başka yerlerde, başka esbab maniaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muhterize bak, diyor ki, İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor, öyle ise vuku bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kâselerlerinin başına. Beşinci nokta: İnşikakı kamer, kendi kendine bazı espaba binaen vuku bulmuş tesadüfi, tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki Şems ve kamerin halikı hakimi, Rasulülün risaletini tasdik ve davasını temvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmeti risaletin iktizasıyla hikmeti rububiyetin istediği insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davai nübüvveti henüz işitmedikleri aktar zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilaf-ı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi, o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilseydi, o halde ya İşaret-i Vesselam neticesi ve mucize-i nübüvvet olarak gösterilecekti, o vakit risaleti bedâhet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdika mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıledir. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sıfır bir hadise-i mavi olarak gösterilseydi Risaleti Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. El hasıl Şakkı Kamer'in imkanında şüphe kalmadı. kat'î ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok bürhanlarından, altısına işaret ederiz haşiye. Yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layık iken, madde-süf kısa kalmıştır. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icma'ı ve ehli tahkik, umum müfessirlerin vanşakkal kamer tefsirinde, onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayeti sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkînin şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamlarının ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nas-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmaları vâkı olmayan Ümmeti Muhammediyenin Aleyhisselatü Vesselam o vakayı telakkiyi bil kabul etmesi, güneş gibi inşikakı kameri ispat eder. Elhasıl, buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet, tahkik öyle dedi, hakikat ise diyor ki, semayir isaretin kameri müniiri olan Hatemi Divan-ı Nubuvvet nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan Mirac ile yani bir cismi arzı semâvatta gezdirmekle semâvatın sekenesine ve alemi ulvi ehline rüc'aniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti öyle de Arza bağlı semaya asılı olan kameri bir arzlının işaretiyle iki parça ederek arzın sekenesine o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki zat-ı aleyhisselatu Aleyhissalatu Vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi risalet ve velayet gibi iki nurani kanadı ile iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş ta kab-ı kavseyne çıkmış hem ehl-i semavat, hem ehl-i arza, medarı fahr olmuştur. Aleyhi ve alâ âlihi's-salâtu ve'l-teslimât, mil'el-ardı vel semavat. Sübhâneke lâ ilme lana illâ mâ allemtenâ, inneke entel alimul hakim.